Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Öfkeyi Yenmenin Yolları Ey Aziz İçeride uyanan gazap ve öfkeyi bastırıp kızmamanın yolları vardır. Şimdi bunları anlatayım. Faydası olur. Evet, öfkeden kurtulmanın altı yolu vardır. Birincisi, yukarıda anlatılan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle amel etmektir. Öfkelendiğinde sabredip, Hak vereceği mükafatı düşünerek tahammül et. İkincisi, Hak gazabını, vereceği cezanın şiddetini düşünmektir. Hak intikam alacağını bilmek. O, Celle Celaluhu, şöyle buyuruyor, ''Ey insanoğlu, öfkelendiğinde beni hatırla, sabrederek öfkeni yiyen ki, celallendiğimde ben de suçunu bağışlayıp affedeyim.'' Hak Teâlâ şunu da buyuruyor, ''Ey insanoğlu, öfkelendiğin kişinin suçunu affet, onu azarlayıp incitme, kötüleyip ayıplama.'' Sırlarını açığa çıkarma. Buna dikkat edersen, mahşerde senin de sırların açıklanmaz. Allah Celle Celaluhu'nun böyle buyurmasının yanında, bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, iyilerin kalpleri, sırların kabridir. Buyurmasını düşün. Nefsinden kurtulup özgürleşmek isteyen, Öfkelenip başkasının sırlarını ifşa etmemelidir. Erenlerin göğsü, sırların gizlendiği yerdir. Bu konuda söz çoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iyilerin kalpleri sırların kabridir sözünün hikmetini ermek gerekir. Öfkeden kurtulmanın üçüncü yolu işin sonunu düşünmektir. Öfkeyle hareket edildiğinde mesele nereye varır? Düşmanlığa mı nereye gider belli olmaz. Kızıp öfkelendiğin kişi sonra çok daha büyük kötülük yapabilir. Bununla başa çıkıp çıkılmayacağı bilinmez. Hak Teâlâ kıyamette seni bu sebeple üzüp incitirse halin ne olur? İntikamla eline ne geçer? Sana ne faydası olur? Öç almanın dünyevi ve uhrevi bir yararı var mı? Madem ki dünya ve izzeti geçici, en iyisi kızdırıp öfkelendiren durumu Allah'a havale etmektir. Zira o, dilediğini aziz, dilediğini de hor ve hakir eder. Evet, dünya için ahireti gözden çıkarmamalı, bunun için de öfke yenilmeli. Dördüncü yol, öfkelenenleri, öfkeyle hareket edenleri ibretle seyretmektir. Kişi öfkelendiğinde sararıp kızarır. Renkten renge girer. Kendinin de böyle renkten renge gireceğini, insanlardan utanmadan hareket edeceğini düşün. Ey Asis, unutma bunları. Kızıp bozarıp dost ve düşmana karşı mahcup vaziyete düşme. Ayrıca öfkelenmek hem de sıklıkla öfkelenmek kalp çarpıntısına sebep olur. Kalbin böyle çarpması da insanı ölüme götürür. Birçok insanın kalp çarpıntıları çıktığında ağrı ve zahmetle helak olup gittiğini görmüyor musun? Bu kitabın müellifi olarak ben bir kimsenin hanımına nasıl kızdığını gördüm. O kişinin kalbi tam üç gün öylece çarptı. Derdine derman bulunamadı. Sonunda da öldü. Hem öfkelenip aşırı derecede kızmak, kuduz olmak gibi bir şeydir. Kızıp öfkelenen kişi, vurmak, kırmak, yaralamak, tutup parçalamak ve öldürmek ister. Elleri, ayakları ve sözleriyle hücuma geçer. Eli tutulsa ayağıyla vurur. Ayağıyla vuramazsa ısırmaya kalkışır. Bunu da yapamazsa, sözüyle, diliyle öfkesini giderir. Gücüne yeterse onu yapar. Evet, insanın kudurması kızmasıdır. Öfkeyle hareket etmesidir. Kişi öfkelendiğinde bunu da düşünmeli. Kızgın insanın köpeklere mahsus kuduzluğun belirtileriyle hareket ettiğini bilmelidir. Sabretmekse peygamber sıfatıdır. Onlar Gazaba gelip öfkelerine yenilmediler. Kızı böylece saldırmak Kudus köpeklerin sıfatıdır. Sabredip kızgınlıktan çıkmaksa Peygamberlerin sıfatıdır. Kudus köpeklere özenmek yerine Peygamberlere özenmek daha iyi değil mi? Öfkeden kurtulmanın beşinci yolu öfke anında sabredip biraz tahammül etmek, böylelikle onu ertelemek. Hak Teâlâ'dan hilim talep etmek ve gazaba kapılmamaktır. Böyle davrananlara şeytan hemen yaklaşır, onları kandırmaya çalışır. Niçin aldırmıyorsun? Yoksa adamdan korkuyor musun? Pısırık kerif seni! diyerek öfke nöbetine gireni kışkırtır. Ey Aziz! Bu şeytana uyduğunda kızdığın kişiye yapmayacağın bir şey kalmaz. Elinden geleni ardına koymazsın. Ama böyle davranmak hiç doğru değildir. Hem şeytanın hem de insan kılıklı şeytanların kışkırtma ve hilelerine aldanmamalısın. Her durumda kendine şu telkini yapmalısın. Ey nefs! Burada bir insandan korkmuş görünmekten utanıyorsun. Peki... Yarın kıyamet gününde, Hak tealadan utanmayacak mısın? Onun huzurunda yargılanacağını hatırlamaz mısın? İşte bunu düşünüp, buna göre hareket edilmeli. Altıncı yol ise, nefsle konuşmaktır. Öfkelendiğinde, nefse dönüp şöyle seslenmeli. Ey nefs! Niye öfkeleniyorsun? Öfkelendiğin şey, Hak Teala'nın takdiri dışında bir şey değil. Senin arzuladığın her şey olsun ama Hak Teala'nın takdiri gerçekleşmesin diyorsun, öyle mi? Allah'ın takdirine rıza gösterip razı oluyorsan öfkelenmezsin. Takdire boyun eğmeyip öfkelenirsen Allah'ın hışmına uğrayacağını iyi bil. Nefse bunlar söylendikten sonra Allah'a sığınmak gerekiyor. Gözleri sıkıca kapatıp hareket etmeden beklemek, gönülden ''Eûzübillahimineşşeytanirracim'' demek, öfke anında ayaktaysa oturmak, oturuluyorsa biçim değiştirmek. Sonra şunları düşünmek. Evvelimiz, kaynağımız idrar yolundan gelen bir damla su. Bu damlacığın bulaştığı elbiseyle kılınan namaz kabul görmez ve nihayetimiz birleş olmak. Öldükten iki gün sonra en sevdiklerimiz dahi kokumuza katlanıp yanımıza yaklaşmaz. O halde bu kendini beğenme ve büyük görme halini nereden edindin? Bu yersiz değil mi? Buna hakkın var mı? Hem gurur sana yakışıyor mu? Bunları düşünmekle de öfke yatışmıyorsa, kalkıp bir abdest almak gerekiyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz gazap şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Şüphe yok ki ateş suyla söndürülür. Biriniz kızdığında hemen su bulup abdest alsın. Ki bu abdest esnasında, Öfkeden kurtulmanın altı yolu da düşünülürse, öfkeyi yenmek kolaylaşır.